بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئكهم خير البرية إلى آخر الآيات صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشهدين بقلب سليم.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 en iyi kul olabilmek için Rabbimizin rızasını uhrevi alemde cennetin müjdesini almak için yaşayacağız ve çırpınacağız muhtemelen evet sureti zahirede insan görünümüz, görünümümüz o kadar mühim değil asıl mana ve sirette İç alemimizde insan olabilmek çok mühim. Hani ben size evvelce de söylemiştim. Ya hadime'l cismi kem tes ali hizmetihi etatlubu'r ribha fi mafihi husran. Ey hayatını cesedine, cismine, maddesine hizmetle geçiren kişi zararı önünde görülen ticaretten hayır mı kazanç mı bekliyorsun akbil alar ruhi ve stekmil faza ilaha fa ente bil ruhi la bil cismi insanan kalbine dön ruhuna dön imanına dön manana dön zira sen şeklinle suretinle kilonla değil kalbinle imanınla mananla ruhunla insansın Öyle olunca Muhterem Müslümanlar Bu sahayı alemde gördüğümüz Ruhsuz insanlar Sureta insan görünümündedir Mana bakımından Mahşerde Allah'ın Huzuruna Büyük bir husranın Sancısıyla varacaklar Rabbin Bizi ve neslimizi kıyamet Sabahına kadar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 o hayırlı kişinin Allah Resulü'nün dilinden, ki mukaddime Rabbim'den de bir ayet celal alacağım, sıfatlarını birer birer sıralayacağım. Siz de gönül defterinize not edeceksiniz inşallah. Nasıl hayırlı insan olmak gerekiyorsa hep beraberlikle onun için çırpınacağız. Tamam mı Müslümanlar? allah Zül Celal kitabı keriminde buyuruyor.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 Allah'a iman, Rasulüne iman, Kur'an'a iman, meleklerine iman, kitaplarına iman, öldükten sonra yine dirileceğimiz haşır, ahiret gününe iman muhterem ümmiler. Elhamdülillah Müslümanlar, tabi içinizde yaşlı olanlar mahalle mektebi tabirini çok iyi bilirler. Ben 60 sene evvel mahalle mektebine de gittim. O günleri iyi biliyorum. Hocalarımız daha mahalle mektebinde bu ufak ufak böyle kan yumurcakken bizler dizlerinin dibinde bunları öğretmişlerdir bize. Allahu Zülcelal onların makamını cennet etsin inşallah. Da. Evet. Onlar ki iman ettiler. Muhterem müminler,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 İslam libasına bürünmüş hayırlı insanlar, muhterem Müslümanlar. İnnellezîne u Onlar ki iman ettiler. Hakiki imana nail ve mazhar oldular. Tepeden tırnağa imanın nuruyla pırıldadılar, parıl parıl hale geldiler. Ve amilussalihâti.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 benim genç evladım tam delikanlılık çağı tam nefsin ve şeytanın yüklendiği yaşta dünyanın kendisine birçok şeyleri parlak gösterdiği o yaşın içerisinde <gülüyor> İmam Hatip diyor Kur'an kursu diyor ya, ya hürmet diyor saygı diyor Eline geçen parasını kitaplara, eserlere veriyor. Daha gençliğin de evinde bir kütüphane meydana getirmiş. Allah'ın kitabı ve onun tefsirlerini okumaktan zevk alıyor. Resulullah'ın hadisi ve o hadislerle amel etmekten neşe duyuyor. Memleketin genç evladı, nur yumağı çocuk. Senin için bak ne mükafat var. Bütün mümin kardeşlerime söylüyorum. Allah yolunda olanların mükafatı neymiş bakın. ''Cezâuhum inde rabbihim, cennâtu adnin tecrî min tahtihel enhâr, hâlidîne fiha ebede.'' Allah Allah. ''Cezâuhum inde rabbihim, onların mükafatı, buradaki cezadan murat mükafat manasındadır, amelin karşılığı manasına, onların kötü günde iyi insan olmalarının, onların şer ve fitne devrinde,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 beyler, beyir sarayları, öbür saraylar, cennetteki sarayların yanında vallahi ve billahi ve tallahi tavuk kümesi bile olmaz. Ey hocam, Rabbim böyle güzel mükafatı, demek bu fitne devrinde minare gibi doğru Nurlu bir hayat yaşayan gerçek müminlere vaat ediyor. Evet, gerçek müminlere vaat ediyor. Altından nehirler akan cennetler. O adin cennetleri ki, bir daha dönüş ve çıkış yok. Yani on sene kaldınız, yüz sene kaldınız, daha fazla sene kaldınız, yeter artık, hadi bakalım diyen yok muhterem Müslümanlar. خالدين fiha أبدا Milyar sene, trilyon sene, katrır hayır, hayır, hayır, hayır. Ebedil abat ve daimi o cennetlerde kalacaklar, halidin fihi ebeda. Dalikelimen, rızı Allahu anhum ve rızu an. Dalikelimen, kaşir Rabb. Allah, onlardan razı olmuştur. Bakın Müslümanlar, gerçek müminler için şimdiden müjde ediyorum. Allah böyle buyuruyor. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'ın verdiğinden razılar. Cennette o köşklerde otururken, eh, Rabbimiz bize bunları dünyadaki güzel amellerimizin karşılığı lütfetti, bire bin verdi, bire milyon verdi, bire milyar verdi. Memnunuz ve razıyız diyecekler. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Zalik kelimen, kashiye Rabb. Bu mükafat dünyada Rabbisinden haşyet duyan kalbinde Allah korkusu bulunan gerçek müminler içindir. Muhterem Müslümanlar o müminin ne zaman kalbini yarsanız içinde Allah sevgisi var, içinde Allah korkusu var, içinde iman nuru var, İçinde ahiret inancı var, içerisinde mesuliyet hissi var, içerisinde Mevla'ya hamd ve şükrün neşesi var. Böyle bir kalbin sahibi bu mükafata yarın mahşerin ötesinde nail ve mazhar olacaktır Teala. Bu müminlerin ay Celle'de mücmel beyandan sonra, mutlaka müminler Allah'ın Resulü sıfatlarını birer birer beyan ediyor. Ben size okuyun bakayım inşallah. Siz de dinleyin. Bu söylenenleri yaparsak eğer Rabbimizin burada bize vaat ettiği güzel konutlara, güzel saraylara, cennet bahçelerine nail ve mazhar olacağımızda hiç şüpheniz olmasın muhterem müminler. Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri mutlu insanlardan, mübarek insanlardan bahsederek buyuruyorlar ki Hayrun nas men tale omruhu ve hassune ameluhu. <gülüyor> Muhterem hepiniz sadece bizden değil, bizden evvelki hocalarımızdan da devamlı duyuyorsunuz. Hadis-i şerifler evvelce de size çok okundu ama tekrarlıyoruz. İnsanların en hayırlısı buyuruyor Peygamber Efendimiz, ömrü uzun, ve ameli güzel olan kişidir. Ömrü uzun ve ameli güzel olan kişidir. Mümin kardeşim, kendini muhasebe edeceksin. Halini teftiş edeceksin. Ameline bakacaksın. Eğer bütün yaşantın ve hayatiyetin Allahu Zülcelal'in emrine uygun, Resulullah'ın sünnetine uyuyorsa ne kadar yaşasan o kadar bereket. Hani bazen ölümü isteyenler var. Adaba aykırı muhterem Müslümanlar caiz değil. Cenab-ı Hak'tan salih amel isteyeceğiz, uzun ömür isteyeceğiz inşallah. Niçin? Daha çok ibadet etmek için, daha çok hayır yapmak için, Allah'a daha çok kulluk etmek için. Ama Rabbimiz muhafaza buyursun, eğer bunun mefhumu muhalifi diyoruz muhterem Müslümanlar. İnsanların en hayırlısı, ömrü uzun, ameli güzel olandır. Mefhumu muhalifi, ömrü uzun, ameli kötü. Yaşantısı korkunç ve zulmet içerisinde geçen bir ömür. Bu tabi çok tehlikeli muhterem Müslümanlar, Allah hazır gelsin falan kimse yüzyıl yaşamış hani bakınca insan imreniyor değil mi? hayır birden imrenmeyeceksin o yüzyılı tahrik edeceksin eğer yüzyıl güzel amelle geçtiyse arz üzerinde baktiyar yaşayan insanlardan biri o zatı tebrik ediyoruz yüz sene Mevlasına kulluk etmiş namazla oruçla Hacla geçirmiş hayatını, şehadetlerle, tevhidlerle dilini meşgul etmiş. Daima gittiği geldiği yer, camiler, mescitler, ilim yuvarları. Allah'ın beyti, Resulullah'ın mescidi. Eğer böyle ömür geçirmişse ne mutlu o kimseye. Muhterem Müslümanlar, aksini düşündüğümüzde Mevlamız muhafaza buyursun. her sene yaşadıkça daha büyük husrana gömülüp gidiyor. Ya! Ya! Hatta her nefes ve adımda cehenneme biraz daha, biraz daha, biraz daha yaklaşıyor demektir. Onun için Müslümanlar hadis-i şerife kulak vereceğiz. Daima Cenab-ı Hak'tan uzun ömür isterken bazen kardeşlerimden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 Unumu elemişim, eleğimi de asmışım. Yıllardır tamam mı muhteremimiler? Allah'ımdan istiyorum. Nereye gidiyorsun Kabe-i Muazzama? Nereden geliyorsun? Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem. Makamlar, mansıplar, dünya şahreti, dünyanın birçok yıldızları bir arzu edenlere ver onu Mevlam. Bana seni gerek seni diyorum Yunus Emre'nin dediği gibi. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri cümlemize uzun ömürle güzel amel lütfesini inşallah teala. Muhterem Müslümanlar ikinci hadis-i şerif Tuba limen yub'atı yevmel kıyâme ve cevfuhu mahşûn bil Kur'an vel ferâid vel ilim Allah. Allah'ın Resulü buyuruyorlar. Salih kişinin, cennetlik insanın, mutlu Müslümanın sıfatlarını beyan ederken Allah'ın Resulü buyuruyorlar ki: Tuuba limen yubasu yaumal ve cefuhu mahşum min el-Kur'an vel ferayiz vel ilim. Yaşamış, vefat etmiş mahşerde kalkıyor. O müminin içi dikkat buyuruyor musunuz Konyalılar? O müminin mahşerde Allah huzuruna varan müminin içi Kur'an'la dolu Allah'ın farz kıldığı amellerinin nuruyla dolu vel elim, ilim ve marifetle dolu o kimseye ne mutlu buyuruyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhterem Müslümanlar 8 yaşında hafız olanlar var. İmam Azam Efendimiz altı yaşında hafız olmuş. Evet. Balıkesir taraflarında filan eskiden duyardık. Halen şimdi gene vardır inşallah Teala. Sekiz yaşında kız çocuğu hafız oldu diye gazeteler yazardı bazen. Alemlerin Yüce Rabbi biz böyle inanıyoruz. Mülkün sahibi sensin. Halkın sahibi sensin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 Evet, ne mutlu o Müslümana hafızdır, ne mutlu o Müslümana salih kuldur, ne mutlu o Müslümana ilimle ömür geçirmiştir, ilme hizmetle hayatını devam ettirmiştir. İçi ilim ve marifette dolu. Evet, yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar. Mutlu kulların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 müminin sağ elinde ya olmalı ya tesbih diyor yani cepheye giderse cihad ediyorsa müminin sağ elinde kılınç olmalı tamam mı muhterem Müslümanlar yok cihad cephesinde değil vatan millet memleket için cihad saflarında değil geri planda memleketinde evinde ticarethanesinde, mabedinde eğer elinde kılıç olmazsa müminin sal elinde mutlaka <gülüyor> tesbih olacak muhterem Müslümanlar. Ya. Hacı amca yaş seksene vardı, hala malayaniyle meşgulsun bakıyorum. Hmm? Yaş altmış, yaş yetmiş, yaş seksen, Hatta 90'a merdiven dayanmışım. Hala televizyonun önündesin bakıyorum. Yazık, yazık, yazık. Milyar defa yazık sana. Bana da yazık eğer yapıyorsam. Tamam mı? E ne olacak hocam? İşindeysen iş. Bağında bahçende çalışıyorsan tamam Elinde bel. Tamam mı? Cephe değilsen elinde kılınç. Ama öyle değil. Evinde oturuyorsun. Bahçende oturuyorsun. Balkonunda oturuyorsun faraza. Elinde tesbih. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Duydun mu? Mümin kardeşim. Gençler. Eskiden beri büyüklerimiz öyle derlerdi. İhtiyarın yaptığı ne olsa, her şeyle ihtiyar olur. Gencin duası da sözü de mermere geçer derlerdi dedelerimiz. Gençlikte delikanlıyken elinde tesbih, Estağfirullahel azim, Estağfirullahel azim. Her gün ne kadar okuyabilirsen, günahını önüne dökeceksin,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 Mahşer'de bir kimse amel defteri eline verildiği zaman ya hocam demek kıyamet gününde herkes defterini amelin zabut varakalarını Eline verecekler öyle mi? <gülüyor> Müslümanlar hem öyle verecekler ki eline alan böyle diyecek. La ve la kibire, illa Bu nasıl zıbt barakası böyle? Bu nasıl amel defteri böyle ki? Hayatımızda geçen en ufak bir amel ve hasene, en küçük bir seyye ve kabahat ve hata, hepsi geçmiş buraya. Her şey burada. Hani dedemiz der ya Müslümanlar, dedemiz der ya. Keliklerini çuvaldan önüne dökecekler. Bunların nerede eskittin diye hayatının bütün dakika ve saniyelerini birer birer soracaklar. Ne mutlu ona ki koskoca bir ömrü Allah ve Resulü'nün yolunda geçirmiştir. Kul hata eder. Müslümanlar kul hata eder. Kul kusur işler.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 Gerçek mümin büyük günah işlemez diyor Peygamber Efendimiz. Mümin zina etmez. Mümin faiz yemez. Mümin yalan söylemez. Mümin askerden kaçmaz. Mümin ebeveyne asi olmaz. Mümin içki içmez. Ve hakeda ve eder. Muhterem Müslümanlar küçük günahlar işler, nefsine mağlup olur, bazı masiyete irtikap eder. Bakın müminler, ben diyorum ya müjde vermeyi ben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 ve hakeda ve hakeda abdest alıp da yerinden kalkan Müslümanın geçmiş bütün günahlarını Cenab-ı Hak orada affediyor Erdem okunuyor camiye giriyorsunuz müminlerle beraber omuz omuzda müminler ben size tembih ediyorum 50 senedir tembih ediyorum omuz omuzda durduğunuz halde ne olur birbirinize buğz etmeyin olmaz mı sevişin kaynaşın kucaklaşın ve kûnû ibadellâhi ihvâne Resulullah ey Allah'ın kulları kardeş olunuz diyor Resulü Zişan kardeş olunuz kardeşle saflara duruyorsunuz sünnet ayrı bir hazırlık farz ayrı bir alem sonra dualar ve tesbihler Muhterem Müslümanlar, camiden çıkarken melekler müjdeliyor. "Kûmû mâfûr aleküm. Ey Allah'ın kulları, bağışlandığınız ve affedildiğiniz halde buyurun camiden çıkın." Muhterem Müminler, bu günlük böyle devam ediyor. Günde 5 vakit böyle devam ediyor. Tekrar ediyorum. Benim müjdem değil Allah Resulü'nün şeriat sahibi'nin nebi zişan'ın müjdesi. Ramazan-ı Şerif geliyor. Ramazan'ı yine Medine'de, Mekke'de geçirelim inşallah hep beraber. Davet ediyorum. Ne kadar adediniz çok olursa olsun sofra bizden, iftar sizden inşallah. Buyurun Medine'ye, Mekke'ye sofralarımıza. Oldun Müslümanlar. Orada Ramazan sofralarımıza geliyorlar bazı mümin kardeşlerim.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 Her sene de bu af'ı alıyoruz elhamdülillah. Bir Ramazan orucu 11 ayın günahına kefaret, 11 ayın günahına kefaret, 11 ayın günahına kefaret. Hatta Müslümanlar Cenab-ı Hak Celle Velaluhu Hazretleri kerem buyurursa o bir Ramazan'ı tutmaya niyet ettiğiniz takdirde arada geçen günleriniz de ibadetle doluyor ayrıca. Niyetiniz sayesinde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 ben camiye herkesten evvel geliyorum. Bu işarete, bu nidayaya bir türlü akıl erdiremedim. Mevlamız rüyasında kendisine melekler kanalya ilham ediyor. Bir kulumuz var ki Muhterem Konyalılar dikkat ediyor musunuz? Kapı camine geliyor, şurada namaz kılıyor. İkindiyi de burada kılayım ya Rabbi, diyor, öyle çıkıyor. Niyet. İkindiyi de burada kılayım. İkindiyi burada kılıyor akşamı da burada kıyım Allah'ım diyor. Akşam orada kılıyor, yatsıyı da burada kıyım Ya Rabbi diyor. O zatı Mevla buyuruyor ki, melekler kanalıyla, o niyet eden kul daimi camidi olduğu için sen ona şefkat edemezsin diyor. Nasıl, Nasıl da hadisi şerif? Niyetül mümini hayrun min amelihi. Müminin salih ve güzel niyeti,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 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri yine salih ve mutlu kulun sıfatlarını beyan ederken buyuruyorlar Tuvalil lil-guraba ünasun salihune fi ünasisuin kesirin Allah Allah Kesirun men yasihim ekserun min men yutiyuhum Muhterem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 dilinle hayır söyleyeceksin, gözünle hayra bakacaksın, ayağınla hayırlı yerlere gideceksin. Hadis-i Şerif'i okuduk, ömrü uzun, ameli hayır ve güzel olanlardan olacaksın. Mükafatın sonsuz, himayecin gölgesine ve himayesine alan Allah olacaktır seni mahşerden inşallah. Teala. Bir hadis daha okuyorum, ders fazla uzatmıyorum muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Yine bu hadise yakın manada bir hadis-i şeriflerden böyle buyuruyorlar. Tuba lil-guraba. Sahabenin içerisinde böyle oturuyorlardı. Allah'ın Resulü buyurdular ki sahabeye karşı Rızvanullahi Teala aleyhim ecma'in. Tuba lil-guraba. O garip kullara, o garip müminlere, o garip Müslümanlara ne mutlu. Kalu ve menil-guraba'u ya Resulallah. O garip diye buyurduğunuz insanlar, müminler, Müslümanlar kimlerdir ya Resulullah? Sahabe-i kiram sordular. Peygamber Efendimiz buyurdular ki: "Ellezine yuslihuna ma afsade'l-nas min ba'di min sünneti." O kullar ki, o kullar ki benden sonra sünnetimden ifsad edilen, tahrip edilen, amelden kaldırılan sünnetlerini tekrar deliltip ihya'ya çalışan Müslümanlardır bu mahallede mescit yok diyor oraya güzel bir cami yaptırıyor <gülüyor> muhterem Müslümanlar varıyor bu caminin sergileri eskimiş diyor oraya yepyeni halılar seriyor faraza bu camide bu mahallede mescide gelen yok diyor faraza kardeşlerini ikaz ediyor mümkün olduğu kadar cemaatin camiye devam etmesini kendisi de önde olarak temin ediyor Allah'ın inayetiyle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 yanındaki kardeşlerine örnek olan bir mümin, bu hadisi şerifin muhtevasında, yarın mahşerde, mutlu, mutlu insanlar zümresinde bası olunacak, yaratılacak Teala. <gülüyor> Tabi buraya çok söz söylemek lazım muhterem müminler ama ezanımız okundu. Ben sizi fazla tutmak da istemiyorum. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Allah'ın razı olduğu Resulünün alnımızdan öptüğü, İslam'ın elimizden tuttuğu, mahşerde arşın gölgesinde haşrolunacak bahtiyarlar zümresine Cenabı Hak cümlemizi ilhak etsin. <Sessizlik> Salü ala Rasulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelimeyi şehadet Eşhedü en la ilahe illallah ve şahde ann Muhammedan abduhu ve resulü kelimeyi tayyibeyi münciyeyi mübarekesiyle mevla cümlemize cennetler nimetler vadiyle gülerek kene kepmemeyi nasibi i mukadder eylesin. Cennet vatanımız ve necip milletimizi belalar, musibetler, felaketler, facialar bilhassa düşman istilasından masum ve mahfuz eyleye şeriatı garra-i ahmediye-i mutammediye ve ittibarlarımızı yevmen fe yevma müzdad Subhan subhane rabbike rabbil izzete umma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin fatiha